ve bid'alara ve dalalete yardım etmemek kaydı ile kabul edip minnettar oluyoruz. Aziz kardeşlerim, müdafaatımda onlara cevaben demiştim ki onlar bana ait değil ve o kerametlere sahip olmak benim haddim değil. Belki Kur'an'ın mucize-i maneviyesinin tereşhhuhatı alarıdır ki hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur'da kerametler şeklini alarak şakitlerinin kuvve-i maneviyelerini takviye etmek için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 hem benimlele akal yüzer katip ve yardımcı bulunmasına ihtiyaç varken, değil çekinmek ve temas etmemek, belki millet ve ehli idarenin takdir ile ve teşvik ile yardım ve temas etmesi zaruri iken, ve o hizmeti imaniye, hayatı bakiyeye baktığı için, hayatı faniyenin meşgalelerine ve faydelerine tercih etmek ehli imana vaci iken, kendimi misal alarak derim ki.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 maddi bir hastalık nev'inden insanlar ile temas ve ihtilattan çekilmeye mecbur olmak, hem o derece tesirli bir tarzda halkları ürkütmek ki, en ziyade merbut görülen bazı dostları, bana selam vermemek, hatta bazı namazı da terk etmek derecesinde ürkütmekle, kuvve-i kırmak cihetleriyle ve sebepleriyle, ihtiyarım haricinde, bütün o manilere karşı, Risale-i Nur şakirtlerinin kuvve-i maneviyelerinin takviyesine medar,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 İnşallah, Risale-i Nur kendi kendini hem müdafaa ettiği, hem kıymetini tam gösterdiği gibi, bizi de manen müdafaa edip, kusurlarımızı affettirmeye vesile olacaktır. Aziz kardeşlerim, Risale-i Nur'un zuhurundan kırk sene evvel geniş bir hiss-i buku acip bir tarzda, hem bende, hem bizim köyde, hem nahiyemizde tezahür ettiğine, şimdi bir ihtar-ı manevi ile kat'i kanaatim gelmiş. Şefik ve kardeşim Abdülmecid gibi eski talebelerime bu sırrı faş etmek isterdim. Şimdi Cenabı Hak sizlerde çok Abdülmecidleri ve çok Abdurrahmanları verdiği için size beyan ediyorum. Ben 10 yaşındayken büyük bir iftihar hatta bazen temeddüh suretinde bir haletim vardı. İstemediğim halde pek büyük bir iş ve büyük bir kahramanlık tavrını takınıyordum. Kendi kendime derdim: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 o vilayetin, nahiyenin ismini işitmeyen, Nurs köyünü ehemmiyetli tanıyacak diye, bir hissi kable vuku ile, o nimet-i ilahiye karşı teşekkürlerini, temeddüh suretinde göstermişler. Sizi eski talebelerim ve eski arkadaşlarım, ve kardeşim ve biraderzadem Abdülmecid ve Abdurrahmanlar bildiğimden, bu mahrem sırrı size açtım. Evet, ben 24 saat evvel, hassasiyetimle ve asabımın rutubetten tesiriyle, Rahmet ve yağmurun gelmesini hissettiğim gibi aynen öyle de ben ve köyüm ve nahiyem 44 sene evvel Risale-i Nur'daki rahmet yağmurunu bir hissi kabl el-vuku ile hissetmişiz demektir. Umum kardeşlerimize ve hemşirelerimize selam ve dua ederiz. Dualarınızı rica ederiz. Said Nursi. Büyük bir makamda bir kumandan ve ehemmiyetli bir zatın ehemmiyetli mektubuna mecburi bir cevaptır. Bismihi Sübhaneh, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Aziz Sıddık Kardeşim, bil mukabele biz de Ramazanınızı tebrik ediyoruz. Rüyalarınız pek çok mübarektirler. İnşallah Cenab-ı Hak sizi büyük ihsanlara mazhar eyleyecek diye bir işarettir. Bence bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, imanı kurtarmaktır. Başkaların imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Sakın, benlik ve gurura medar şeylerden çekin. Tevazu, mahviyet ve terk enaniyet, bu zamanda ehl-i hakikate lazım ve elzemdir. Çünkü bu asırda en büyük tehlike, benlikten ve hotfuruşluktan ileri geldiğinden, ehl-i hak ve hakikat, kerane daima kusurunu görmek ve nefsini itham etmek gerektir. Sizin gibi, ağır şerait içinde, kahramancasına imanını ve ubudiyetini muhafaza etmesi, büyük bir makamdır. Senin rüyalarının bir tabiri de, bu noktadan seni tevşir etmektir. Risale-i Nur eczalarında tarikat hakikatine dair, telvihat-ı tis'a namındaki Risale-i elde edip bakınız. Hem zatınız gibi metin ve imanlı ve hakikatlı zatlar, Risale-i Nur dairesine giriniz. Çünkü bu asırda Risale-i Nur, bütün tehacumata karşı mağlup olmadı. En muannet düşmanlarına da, serbestiyetini resmen teslim ettirdi. Hatta iki seneden beri büyük makamatlar ve adliyeler, tetkikat neticesinde Risale-i Nur'un serbestiyetini tasdik ve mahrem ve gayrimahrem bütün eczalarını sahiplerine teslime karar verdiler. Risale-i Nur'un mesleki sair tarikatlar, meslekler gibi mağlup olmayarak, belki galebe ederek pek çok muannitleri imana getirmesi, pek çok hadisatın şehadetiyle bu asırda bir mucize-i i, -i Kur'aniye olduğunu ispat eder. O dairenin haricinde, ekseriyetle bu memlekette ve hususi ve cüz'i ve yalnız şahsi hizmet veya malubane perde altında veya bid'alara müsamaha suretinde veya tevilat ile bir nevi tahrifat içinde hizmet-i diniye edilebilir, diye hadisat bize kanaat vermiş. Madem sizde büyük bir himmet, ve kuvvetli bir iman var tam bir ihlas ve tam bir mahviyetle sebatkârane risale-i nura şakir ol. ta binler belki yüzbinler binler şakirtlerin şirket-i maneviyeyi uhreviyelerine hissedar ol ta senin hayırların iyiliklerin cüziyetten çıkıp küllileşsin, ahirette tam kârlı bir ticaret olsun Sayit nursi bismihü sübhane ve in şey'in illâ yüsbihu bihamdihi Esselamu aleyküm ve ve berekatüh. Çok mübarek, çok kıymetli, çok sevgili üstadımız hazretleri. Elhamdülillah bu sene Isparta'daki talebelerinizi dünyevi meşgal daha çok gaflete sokmadı. Hizmeti Nuriyedeki gayretlerimiz ciddi bir surette devam ediyor. Her birimizin kalplerimizdeki nura karşı incizap simalarımızda okunuyor. Sanki bu talebelerinizin kalpleri sevinçle doludur. Evet sevgili üstadımız bütün talebeleriniz hep birden diyorlar liyakatsizliğimiz hiçliğimiz ile beraber safiyane istihdam edildiğimiz bu hizmet-i nuriye'de bedii bir üstada hem talebe hem kâtip, hem muhatap hem naşir hem mücahit hem halka nasih hem hakka abit olmak gibi cihan değer güzelliklerin hepsini birden bize veren Hazreti Allah'a ne kadar şükretsek azdır ve bu yapmak istediğimiz şükürler dahi, halikimizin fazlı ile kalbimize gelen bir ihsan olduğunu tahattür eden biz talebelerinizin kalplerini sürur ve sevinç dolduruyor. Masum Nursluların, üstadımızın küçüklüğünde geçirdikleri hayatın müteşekkirane bir tarzı, hal ve etvarımızda okunuyor. Hudutsuz şükürler, nihayetsiz senalar olsun o zât-ı zülcelâle ki, bizleri cehli mutlak derelerinden,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 İhtiyaç şiddetlendikçe Halîk Rəhîmin merhametli tecellilerini müşahede ediyoruz. Kalbi Üstad parlak bir ayne, bir mazhar, bir maqes. Lisanı Üstad Ali bir mübelli, bir muallim, bir mürşit. Hali Üstad tecessüm etmiş en güzel bir örnek, bir numune, bir misal oluyor. Tebaifi beşerin ihtiyaçları yazılıyor, gösteriliyor. İşte yedi seneden beri ateş püsküren zalim beşerin hali.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 ve Kur'an'a tabi olması neticesi elde edilecek semavi bir kuvvetle mağlup edileceği işar buyruluyor ki Hazreti İsa Aleyhisselam'ın da vüruduna intizar etmek zamanının geldiğini manayı iş'ariyle ihtar ediyor. Mesmuata göre bugünkü Amerika Aktara aleme tetkikat için gönderdiği dört heyetten birisini bugünkü beşeriyetin saadetini temin edecek salim bir din taharrüsüne memur etmiştir. Bu ise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 her tarafta merakla zevkle kendini okutturuyor. Buna bariz deliller pek çok var. Hususiyle inkarı ı haşr mefkûresini malûp eden 10. söz matbu saları ve Belasa gizli tab edildiği halde kendini serbest okutan ve takviye-i imanda pek yüksek harikaları taşıyan Ayetül Kübra risaleleri ve inkar-ı ulûhiyet mefkûresini Zîrüzeber'den Külliyat-ı Nur, Hüccetül baliga ve Meyve gibi edzaları meydanda inşallah Kur'an'ın etrafına çevrilmek istenilen imansızlığın emansız suyunu Risale-i Nur temelinden kaldıracak, imansızlığın emansız ateşini söndürüp, abu hayat bahşeden şarabı kevserini bütün dünyaya emanlı iman vermekle içirecektir. Elbaki, huwelbaki, talebeniz hüsrev.